İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın, günaydın. Nedir evet, hafif, e, karikatürleri nasıl e, karikatürle başlamak istemiyorum. Aslında üzücü bir kayıp haberiyle başlamak istiyorum e, bugün. Çünkü e, vefat eden bir e, karikatürcü değil. Fakat özellikle de bir Mayıs'ın sembolü haline gelmiş. E, çok iyi bildiğimiz, yakından tanıdığımız iki tane resim vardır. E, o iki resmin yaratıcısı, ressamı Orhan Taylan, e, Cumartesi günü. Ya cuma ya cumartesi günü yaşama veda etti. Bu sözünü ettim resimler. Diskin 1976 yılındaki ve halen de sık sık kullanılan 1 Mayıs afişi. Bir de yine 77 yılında Taksim'deki o AKM binasını kaplayan. Hep kullanılır o da o fotoğraf. Bir eli zincirli o devasa işçi resmi. Bunları... Orhan Taylan çizmişti, yaratmıştı. Orhan Taylan 1941 doğumluydu yani 82 yaşında vefat etti. İstanbul'da Robert Koleji bitirdikten sonra Roma Güzel Sanatlar Akademisinde mezun olmuş. Türkiye döndükten sonra da Türkiye İşçi Partisi'ne katılmış ve tipin ve başka çeşitli sendikaların görsel tasarım işlerini üstlenmiş. Ee, o avuç içinde tutulan dünya e, temsiliyle e, kullanılan e, meşhur bir Mayıs afişi e, dediğim gibi onun tasarımı Bu arada heykel e, sanatçısı kuzgun acar ve e, Tanoral'la karika Tanoral'la birlikte de çeşitli e, çalışmaları oldu yani e, ...birlikte tutuklandıkları doğuldu. Çizdiği bir Mayıs afişi... ...Prag'da düzenlenen... E, ...Uluslararası Sendikal Afişler Yarışması'nda da... ...birincilik ödülü almıştı. E, bu bir Mayıs afişini ben anlatmayayım. Geçenlerde... ...Biyanet'ten Tuğçe Yılmaz'ın... E, ...gerçekleştirdiği bir söyleşi vardı... ...sanatçıyla. O Oradan alıntıladım, cımbızladım. Kendi sözleriyle kendisi... ...anlatsın... E, Bakın Orhan Taylan ne demiş e, bu afişle ilgili, bu çizimle ilgili. E, şöyle konuşmuş, çok çarpıcı bir leke düzeni kullandığını biliyorum. Beyaz zemin üzerine kırmızı leke. Fakat etrafı siyahla koyutulmuş bir kırmızı leke bu. Düşündüğünüzde bu çok çarpıcı bir leke düzenidir. Ben de onu kullandım. Dünya siyahla çizilmiş eller ve beyaz zemin. Tabii orijinalinde eller ve dünyanın arasında si çiçekler saçılıyordu. 1 Mayıs İşçi Bayramı imajı için saçılan çiçekler yapmıştım. Sonra çeşitli baskılar yapıldı ve çiçekler giderek e, yok oldu. Çünkü çiçekleri koyduğunuz zaman 3 hatta dört renk basmak gerekiyordu sarı kırmızı mavi ve siyah bu da maliyet demekti bir zamanlar disk yöneticilerine danışman adı altında yardımcılar atanırdı farklı bir grup danışman geldiğinde benim imzam da silinmişti afişin üzerinden ve bir süre böyle basıldı sonra yine imzalı basıldı. Yani maceralı bir afiş olarak sürdü gitti, hala kullanılıyor, simge oldu. Yaparken keyifle yaptım tabii, gerisi benim dışında gelişti ama keyif alıyorum hala, kendi işimi gördüğüm için demişti. Ee, Orhan Taylan. Ee, evet, bir parantez Günaydın diyelim. Evet, evet bugün de e, Bebek Camii'nde e, öğle namazın ardından e, Aş Aşiyan Mezarlığı'nda Aile Kavristanı'na defnedilecek kendisi Günaydın diyelim Orhan Taylan'a. Demin oraldan söz ettik, hemen taze bir oral karikatürüyle devam edeyim ya da başlayayım diyeyim programı. Taze dedim ama bu yine Tan'ın zamansız karikatürlerinden biri. Dün T24'te yayınlandı, T24 haber sitesinde. Fakat önceden çizilmiştir muhtemelen. CHP kurultayı devam ederken ve başkanlık seçiminin sonuçları henüz bilinmezken, e, yayınlandı bu e, karikatür. E, Panoral'ın e, karikatürünün başlığı yok. Ama bir başlık koyacak olsam ben e, zor değişim derdim. E, bu karikatürün e, Karikatürde sanatçının e, o çok yetkin çizgisine bir kez daha gerçekten hayran olmamak mümkün değil. Böyle tek e, bilek hareketiyle belki e, tek hamlede olabildiğince yalın ve hoş bir çizgi, tarama, süsleme falan hiç yok. E, koltuklarına kurulmuş iki erkek, hararetli bir siyasi e, muhabbet içindeler, sohbet ediyorlar. E, sol taraftaki biraz da e, umutsuz bir yüz ifadesiyle, Muhatabına dert yanıyor. Ya dünyada bir şeyleri değiştirmek çok zor. Çok zor işliyor. arasındaki ise daha gerçekçi. E, Elimdeki gazete yere bırakmış. E, Sari ile bir hareket yaparak böyle karşısındakinin sözlerini bir çıplı da ters yüz ediveriyor. Dünyada değişen bir şeyleri kabullenmek çok daha zor diyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Bilmiyorum biraz önce Ali Bilge ile çelişiyor e, mu bu e, söyledikleriyle ama... Dünya hep bir değişim içinde fakat nedense değişime direnenler, değişimi kabul etmeyenler, engellemeye çalışanlar hep oluyor, hep var. Anur Al böyle bir şey çizmiş. Daha sonuçları bilmiyordu. Belirlenmemişti cumartesi, gecesi, pazar sabahı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da toplanan bu olağan kurultayın, 38. olağan kurultayın ilk gününde... Söylememe gerek yok tabi Kılıçdaroğlunun 13 yıl süren başkanlığı son buldu ee, ve Özgür özel değişimcilerin adayı olarak e, ikinci turda 812 oyla partinin genel başkanı seçildi özel 1366 e, delegemizin tamamının bana oy vermiş e, e, tamamının bana oy vermiş kabul ediyor hepsine teşekkür ediyorum bu zafer bir adayın, bir ekibin değil, tüm jüriyet halk partililerindir. Bundan sonra hep beraber büyük zaferler kazanacağız, dedi. Karikatücü Muhammed Şengöz de bu sözler üzerine hemen hırşesine sarıldı ve e, CHP'nin çiçeği burnunda yeni başkanını e, o da kendine has uslubuyla çiziverdi. Muhammed de tıpkı e, gibi, tanoral gibi kıvrak ve sade çizgisiyle e, Özgür Özel'in bir portresini gerçekleştirdi. E, CHP'de Özgür Özel kazandı kazandı başlığın altında. E, yeni başkanı böyle gülümserken hani e, biraz da hızlıca bir ifadeyle gülümser, gülümserken görüyoruz. E, i̇tiraf edeyim ben e, Sayın Özel'in yüzünde hiç böyle bir ifadeye bugüne kadar şahit olmadım. E, fakat Muhammed Şengöz herhalde öyle görmüş ya da öyle görmek istemiş olabilir. Çünkü e, karikatürde Özgür Özel'in ağzından şöyle sözler dökülüyor. Kendimi çok özgür ve özel hissediyorum. Yani İnsan ismi özgür, soğudu da özel olunca kendisini başka türlü hissetmesi mümkün olabilir mi? Ee, diye sormadan duramıyorum. Aslında ifadedeki hızlılık buradan mı kaynaklanıyor? Yoksa Muhammed gözün kendi hızlılığı mı? O, onun yorumu da dinleyicilerimize, e, karikatürünü izleyenlere bırakalım. Evet. Ee, Belçika'da yaşadığını bildiğim grafik sanatçısı ve karikatürcü... İsmail Kızıl Doğan, o ise sıcağı sıca, sıcağına bir Kemal Kılıçdaroğlu karikatürü çizip kendi bloğunda paylaştı. Ee, İsmail Doğan'ın karikatüründe kırmızı bir zeminde, kıpkırmızı bir zeminde serilmiş olan daha koyu renkteki bir kırmızı yine o da kırmızı bir halın üzerinde. Bunları teyit ettirdim kesinlikle yeşildi hepsi kıpkırmızı. Ee, ve arkadan kafasından Kılıçdaroğlu anladığımız bir şahsın yürüyerek uzaklaşmakta olduğunu görüyoruz. Ee, bir eliyle de e, kavramış omzunda bir e, sopanın ucuna bolçasını bağlamış. Ee, öyle gidiyor. Diğer elini ise arkadan görebildiğimiz kadarıyla yumruk yapmış. Hak hukuk adalet diye e, öyle hak hukuk adalet diye, diye söylenerek yol alıyor. Aynı anda da ağzından sitem yüklü bir konuşma balonunun çıktığını görüyoruz karikatürde. Ne ee, yazıyor o balonda? Sırtımdan hançerlendim diye yazmış bu konuşma balonunda evet, İsmail Kızıldağan. Kongrede de söylemişti zaten. Evet evet Asla. sırtımdaki hançerlerle seçime gitme, girmek zorunda kaldım. Gibi bir cümle kurmuştu e, ve hatta beni asıl düzen sırtımdaki yük değil, sırtımdaki hançerlerdi. Seçim bitti kazanamadık e, gibi bir ifade kullanmıştı. Fakat İsmail Doğan'ın karikatüründe hançer yok. E, Kılıçdaroğlu sırtında bohçasıyla yürüyüp giderken arkasından atılan ve birazdan sırtına saplanacak olan altı tane ok sayıyoruz. Bu da başka bir metafor. yani evet. Altı ok saplandı, saplanacak sıfra galiba. Ee, bununla ne istemek, e, ne demek istedi e, acaba Kızıldoğan bilmiyorum. Neyse. Evet, bu arada yani... sosyal medyada CHP kongresiyle çok dalga geçtiler. Belki bir takım esprileri siz de görmüşsünüzdür. CHP kendi Gördüm. kongresinde evet. bile ikinci tura kaldı diye. <gülüyor> evet, içinde. evet. E, kaybetmekle ilgili e, alıştık. ilgili yani çok epe, e zaten iki kişinin aday olduğu bir seçimde ikinci tura kalındı gibi böyle tuaf durumlar e, evet. da var evet, evet, evet, evet. e, Neyse yani meseleye tabi e, bardağın dolu tarafından iyi tarafından mizah yönden bakılmış e, o da bir şey. Evet, ne biraz değişti önce zaten bu e, evet. Ali Bilge ile. Sohbet programımızda da benzeri bir kullanım vardı. Yani altı okun değişmesi konusunda en azından bir kısmının e, sorgulanması gerektiği konusu da epey dile getirilmişti. Hançerle bağlanabilmesi de ilginç. Yani milliyetçiliğin özellikle çok kuvvetli bir... Ayakba olarak karşımıza çıktığını konuştuk Ali Bilge. Yle. Ama işte altı okun bir tanesi değil mi? Evet. Önemli bir e, önemli bir tanesi. Evet. E, Ali Bilge'nin e, programını dinledim başından sonuna kadar çok haklı yani ne diyeyim? E, evet. E, başka bir konuya geçmek istiyorum. Bilgi edinme ve ifade özgürlüğü tehdit altında. Bu e, Ohanev Şaşkal'ın geçen hafta sosyal medyada paylaştığı karikatürün üst başlığındaki cümleydi. İlgi edinme ve ifade özgürlüğü tehdit altında. E, Ohanev Şaşkal'ın e, karikatürü her zamanki gibi grafik ağırlıklıydı. O bildiğimiz Wi-Fi e, simgesini ki e, hatırlatayım böyle bir yuvarlak noktanın üzerinde sıralanan üç tane çeyrek daireden oluşur. Her yerde görürüz biz bu simgeyi. İşte o Wi-Fi simgesini Orhan almış, tamamlamış. Yani ne yapmış? Ceyrek daireleri e, yuvarlaklamış. Böyle olunca da Wi-Fi simgesi birdenbire bir hedef tahtasına dönüşü vermiş. Evet, evet. Bu kadar basit ve etkili bir anlatım gerçekten şapka çıkartıyorum. E, Erceren ise, Erceren de e, Gazete Duvarı'nın karikatürcüsü, e, soruna daha evrensel boyutta e, bakarak yaklaşmış. O onun üst başlığı şöyle bir gazeteci için Orta Doğu'da sıradan bir gün. Neymiş bu sıradan gün? Karikatürde üç farklı fiilin resmedildiğini görüyoruz soldan sağa doğru bu fiiller tutuklanmak, susturulmak ve öldürülmek. Şimdi soldaki tutuklanmak fiilin altında bir emniyet görevlisi tarafından böyle elleri önden kelepçelenmiş götürülmekte olan bir basın mensubunu görüyoruz yani tutuklanmış. Susturulmak fiilinin altındaysa bu kez e, yine bir emniyet görevlisinin elindeki mikrofona bir şeyler söylemeye çabalayan kadının ağzını zorla kadını kapattığını görüyoruz eliyle. Bu da susturulmak eyleminin görseli. En alttaki en sağdaki öldürülmek fiilinin altında ise hiç, hiç kimse yok o da doğal değil mi? Hiç kimsenin olmaması. Sadece bir mezar ve üzerinde rip yani, rest impi, yani huzur içinde yat anlamına gelen bir mezar taşı var. Evet. Geçen hafta hem Oğan hem de Erceren basın özgürlüğünü bu şekilde görüp karikatürleştirmişler. Çok hızlıca özetleyecek olursan geçen haftanın olayları şöyleydi. T24'ün yayınına 30 Ekim saat 22'den e, 31 Ekim 2'ye kadar, 2.15'e kadar 4 saat 15 dakika ulaşı, ulaşılamalı. Bunun nedeni T24'ün sunucu hizmeti aldığı Microsoft'un bir haberi nedeniyle bütün e, içeriklere erişimi engellemesiyle bu kadar basit. E, hemen ardından Yıllar'ın gazetecisi T24 yazarı yine eski milliyet e, yazarı Tolga Şarda'nın tutuklandığını Öğrendik. Ardından Tolga Şardan'ın hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasına gerekçe gösterilen işte MIT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu yargı raporunda neler var başlıklı yazısına erişim engelli, engelli geldi. Aynı esnada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Biyanet'in kadın artı haberleri editörü Evrim Kepenek hakkında soruşturma başlattı. Kepeneğe 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım suçlama konusu gösterildi. Tolga Şerdan'ın tutuklanmasıyla Evrim Kepeneğ'in soruşturmasına neden olan bir ülkemizde bir yılını dolduran dezenformasyon yasası nedeniyle Türkiye Gazeteciler Sendikası verilerine göre yasak kabul edildiğinden bu yana 33 gazeteciye Soruşturma açılmış. Altı gazeteci ise göz, gözaltına alınmış ve dört gazeteci de tutuklanmış. Şimdi e, Ercel'in karikatüne tekrar e, dönersek e, bunlar susturulmak ve tutuklanmak fiillerin mağdurları. Öldürülmek fiiline geleceğim. E, 4 Kasım itibariyle CPG e, gazetecileri Kor koruma ajansı Amerikan e, ajansı bu. Gazeteci ee, Koruma Komitesi. Evet, Committee to Protect Journalists evet. araştırmaları, Gazze'de Savaş'ın başladığı 7 Ekim'den bu yana en az 36 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü açıkladı. Çok ciddi bir rakam bu, 36 gazeteci ve medya çalışanı. E, Reuters'ın haberine göre İsrail Savunma Kuvvetleri e, Reuters ve Ajans France Press haber ajanslarına Gazze sınırındaki gazetecilerinin İsrail saldırıları tarafından hedef alınmayacağına dair herhangi bir güvence garanti vermeyeceklerini de bildirmiş. Kendi bilgeleri yani. Evet, yani bir aydan kısa bir bir ay bir süre içinde 36 en az 36, evet. 36 gazeteci katledilmiş. Bu da yani. Gazetecileri Koruma Komitesi'nin sözcüsünün açıkladığına göre 31'i Filistinli, 4'ü İsrail'li, 1'i de Lübnanlı bir muhabir. Ve ayrıca da tabii bir de 3 kayıp var, 8 tutuklama var. Sayısız saldırı, evet. tehdit, siber saldırı, sansür ve aile üyelerinin katledilmesiyle beraber tarihte hiç görünmemiş bir boyuta ulaştı diyorlar. Yani en azından yakın tarihte 30 yıldan beri hiç kimse İsrail'in şu anda öldürdüğü oranda gazeteci öldürülmesine tanık olmamıştı diye de bir analist açıklama yapmış. Evet. Canlı yayında El Cezire muhabiri üzerindeki o kask üzerinde pres yazan, basın yazan kaskı ve ne denedik? Kurşun geçimi, o yeleği çıkardı. Geçenler çünkü e, arkadaşının ölüm haberini veriyordu. Biraz da duygusal bir konuşma yaparken çıkardı. Bu Gerek yok. Zaten korumuyor ma o zaman dedi ve kenara atmıştı. Böyle, sembolik bir anda o. Gerçekten. Yani, Hiçbir anda ki, yok çünkü. Tabii ki. Ko nasıl korusun ki tepeden yağın boğulur. Yani. Evet. Ee, evet e, bu gazetede yaşanmakta olan e, bu insanlık drama trajezisini e, Hollandalı bir karikatür ustası Arend Van Damme, yine metafor yüklü bir karikatürle bir şekilde dile getirdi. Onu anlatayım izin verirseniz. Karikatürde devasa boyutta bir kerpeten görüyoruz. Kerpeten hani şu çivi sökmek, tel kesmek için kullandığımız sıradan alet. Kabaca bakacak olursak kerpeten iki koldan ve bir çeneden oluşan kesici fakat aynı zamanda tuttuğunu kopartan bir el aletti. Eee Eren çizdiği Kerpeten'in üst kolunda e, karikatür bu ya. Kerpeten'in ağzına doğru ilerleyen bir İsrail tankı var. Üzerinde de iki, iki İsrail askeri. Fakat aynı zamanda tepesinde uçan iki de savaş uçağı görmekteyiz. Bu e, kolun üstünde. Onlar tabii o savaş uçakları da İsrail e, savaş uçakları tabii. Eee Kerpeten'in alt kotun, alt kolunun üzerinde yüzleri e, maskeli iki Hamas militanı görülüyor. Birinin elinde otomatik e, silah kerpetenin ağzına doğru koşuyor. Diğeri e, önünde bulunan füzeleri ateşliyor. Haliyle bu temsili kerpetenin diyeceğim. Üst kolunda yol almakta olan İsrail tankıyla alt kolunda durup füze fırlatan e, teröristlerin ağırlıkları kerpetenin ağzının giderek kapanmasına yol açıyor. Evet. Fakat ne yazık ki kerpetenin ağzında duvardan çekip çıkartacağı bir çivi ya da keseceği bir tel falan yok. E ne var? Filistinli masum bir aile var. Bir adam eşi ve kucak, kucaklarında iki çocuklarıyla e, bir tanesi bebek kendilerine doğru hızla yaklaşan ya da kapanmakta olan kerpetenin ağzına korkuyla e, bakıyorlar. İşte konik komik olmayan bir karikatür bu. Yani ben bu hafta e, ya haftalardır karika kanlı karikatür anlatmak istemiyorum. Ee, o yüzden e, iki güzel haber ve onlara eşlik eden e, karikatürle bitireyim programı. İlk karikatürümüzün adı Na anladınız değil mi? Şimdi evet, evet, de sonra. Evet. Çıktığı, o da çıktığı günden bir gün sonra açık Gazete'nin açılışını yaptık o parçayla. Harika, harika. Şimdi Brezilyalı karikatür sanatçısı Carlos Amorim'in e, de son eseri. Aynı zamanda e, efsane Beatles grubunun geçen hafta e, çıkan bu parçasıyla aynı adı taşıyor. E, karikatürde Beatles grubu üyelerini yan yana görüyoruz. Soldan sağa. Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon, George Harrison. E, fakat yanlarında bir beşinci eleman daha var. Onu da almışlar. E, onun adını bilmiyorum. Sadece göğsündeki e, harfleri okuyabiliyoruz. A ve I Türkçe'ye çevirirsek Y ve Z olması lazım. E, e, Kafasının tepesindeki saçlar diğer dördü gibi Biddle tarzında taranmış olsa da gövdesi, kolları ve bacakları bu beşinci elemanın bir robot olduğunu ele veriyor. E, Carlos Amarim'in bu karikatürü çizme nedenini e, sanırım benim gibi bütün Biddle's hayranları anlamıştır. 45 yıllık bir aradan sonra orijinal bir Beatles şarkısının yapay zeka vasıtasıyla hayata geçmesi. Bu şarkı John Lennon'un 70'lerde ürettiği pek çok eser gibi bir aş şarkısı. Ve geçen yıl stüdyoda Paul McCartney ve Ringo Starr tarafından tamamlanmış. George Harrison'ın gitar kayıtları ise 95 yılından geliyor. Ben T24'ten Murat Jedu bu parça için çok güzel şeyler yazdı. E, baya, baya ayrıntılı e, bir e, yorum var. E, kısa bir bölümünü aktarmak istiyorum. 2 Kasım'da çıkan e, şarkı Beatles büyüsünü, sevinci ve hüznü bir arada yaşatıyor. Gerçekten de hüznü yaşatıyor ağlayan çok bu şarkıyı dinlerken neden bilmiyorum ama belki genel ortam mı bu neyse devam yani edeyim. BBC Radio 6 de zaten o şekilde elime geçtiği zaman diyor bu bize yani yayınlayabileceğimiz anda kendimi tutamayıp ağladım diyordu kadın sunucusu çok ilginç. Evet, evet. Böyle bir şarkı bu. Ee, devam edeyim e, Murat Pişedun'un e, yazısına. Tam bir şaheser olan şimdi ve sonra aynı zamanda Kuğun'un son ötüşü. Yani final şarkısı. Arkası gelmeyecek. Sanmıştık ki 1980 yılında John'un 2001 yılında da George'un vefatlarıyla mit nihayeti erdi ama meğer sihirli esrarengiz düş, navenden ile bitiyormuş. Ee, Murat Pişedun işte T24'te parçanın... E, Tamamen e, hikayesini en ince ayrıntısına kadar anlatıyor ve yazısını şöyle sonlandırıyor. E, Beatles'ı aldıktan hemen sonra Lena'nın e, 1971 çıkışlı Imagine kült oldu. Kanaatimce diyor, Navan'dan Imagine'in 50 yıllık tahtını sarsacak. İnsanı çok yükseklere taşıyan bir meleğin sesi, şarkının söylemiş tarzı ve kusursuz melodisi onların neden eskimediklerini ve niçin hala çok değerli olduklarını düşündürüyor. Cedun'un son sözlerine katılmakla birlikte ben imacının tahtını sarsacağından kuşkuluyum. Yani daha doğrusu sarsamaz diyorum. Evet. Bambaşka çünkü. Yani. Evet. E, bu haftada Söz, Sözleri falan da tabii. Yani, bütün, bütün, da, bütün, tabii tamam. yani sözleriyle <gülüyor> her şeyle evet. o bambaşka. Aynı kefeye koymamak lazım bence. Evet geldik haftanın son karikatümüne. E, bu karikatürün çizerin adı evet. Sudem Duran, Boyabat'ta karikatür sanatçısı Aşkın Ayrancıoğlu'nun iki yıldan beri öğrencisi. Sudem, Belçika'da bu yıl 35. 35.si düzenlenen Uluslararası Olense karikatür yarışmasında gençler kategorisinde birinci oldu. Dünya birincisi oldu. Aynı zamanda bu kızımız Atatürk Ortaokulu'nda öğrenciymiş. Sudan daha önce de iki ulusal karikatür yarışmasından ödül kazanmış. Fakat ilk uluslararası ödülünü Belçika'da dünya birincisi olarak kazandı. Sudan'in karikatürün konusu da çöp. Bu karikatürde böyle neşe içinde, kırların ortasında yürümekte olan bir genç, bir delikanlı görüyoruz. Ama güzel, bol çiçekli, bol güneşli, pardon, çiçekler açmış, manzara harika. Ee, kahramanımızda neşe içinde kırlarının ortasında ilerlerken aslında hiç yapmaması gereken bir şey yapıyor. Ve e, elindeki metal meşrubat kutusunu içindekini herhalde tükettikten sonra arkaya doğru savuruyor. Yani çöpünü kırlara doğaya atıyor. Fakat işte tam bu noktadan sonra bu andan itibaren çok korkunç bir şey oluyor. Delikanlı'nın arkasında kocaman dev bir ayak beliriyor. Bu dev Ayağın, ayakkabının sahibini göremiyoruz. Çünkü o kadar büyük ki karikatür karesinin içine sığmamış. Fakat ayakkabıyı ve o devamındaki dev bacağı oluşturan nesneleri tek tek görebiliyoruz, seçebiliyoruz. Bunların hepsi tıpkı delikanlının az önce havaya attığı gibi çöp, çöplerden yapılmış bir dev. Dev adımları atarak kendisinden tamamen bir haber gencin arkasından geliyor. ve Birkaç saniye sonra da maalesef bu delikanlıyı ezecek, öyle görünüyor. Daha doğrusu böyle görmüş Sudem Duran çöp sorununu. Ben Sudem'i onunla gurur duyan öğretmeni Aşkın hayran, yolunda kutluyorum. Böyle genç karikatürcüler yetişiyor. Ne mutlu bize. Evet aynen. Süreyi de bitirirken hemen ben narcizhane ya da acizane belirteyim. Sudem Duran'ın zaten dünya birincisi seçen eserini biz de... Anlaşıldı. Şey, 1. seçersek haftanın olur. birincisi seçiyoruz. Haftanın yaşasın. Birincisi seçeriz, evet, güzel, güneşli, çiçekli, kır manzaralı bir karikatür olsunlar. Evet. <gülüyor> Peki çok teşekkür İ ederim. İyi haftalar diliyorum. Hoşça Görüşmek kalın. üzere. Görüşmek üzere. İzler Rozental ile haftanın karikatürleri.